Bir Dolap Kitap'a hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, gürültücüleri duymuş muydun? Gürültücüleri e, geçen gün e, duydum. Çünkü e, ço Facebook'taki Çocuk Çizerleri grubunda e, Ezgi Keleş bir röportaj yapıldı. Ve kitabın çizeri de Ezgi Keleş evet. orada söz etti. E, kitabın adını söyledi daha doğrusu. Kitabı bilmiyorum ama. Evet, e, ben de tam e, o yazıyı, e, Ezgi o röportajı yaptığında. Ondan bir iki gün önce bitirmiştim gürültücüleri. Üstüne denk geldi. Funda Özlem Şeran'ın yazdığı Ezgi Keleş'in resimlediği gürültücüler altın kitaplardan çıkmış bir çocuk romanı. 10 yaş üzere diye etiketlenmiş. Bir, Türkiye'de geçen bir mahalle öyküsü aslında. Hı hı. Öyle başlıyor. Her şey sıradan bildiğimiz. işte Mahallenin oyun oynayan çocuklarının anlatıldığı bir e, ortamda geçiyor ve gürültüyle başlıyor işte tak tak kırç tak, kırç çıkır muzaffer bey Hı. böyle gürültü sesleriyle e, seslerden hiç haz etmiyor uyanıyor işte uykusunun en tatlı yerinde uykusu bölündü diye kızıyor falan ve diğer insanlar da duyuyor değil mi bu gürültüyü hayır muzaffer bey ha, karısının muza yaptığı sesleri duyuyor yani muzaffer beyin gürültüye karşı tamam, anladım, e, hassasiyeti anladım. var nefret ediyor ya yani yani kadın da mutfakta kahvaltı hazırlıyor işte mesela falan. İşte karısı ev temizliyor ondan sonra hele o çocuklar yok mu o çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Mahallenin çocukları bahçeye çıkıyorlar. Zaten onların gürültüsünü bastırabilecek hiçbir şey yok. Muzaffer Bey de sürekli işte cama çıkıp bağıran, öfkeden köpüren, amcalar ihtiyar. Evet ha. bugün de öykünün başladığı gün de böyle bir durumda başlıyor. O mahalle için sıradan bir durum aslında bu. Çocuklar hep gürültü yapıyorlar. Muzaffer Bey de hep bağırıyor ve şikayet ediyor. Ee, bazen işte e, iyice işte karısı zor zapt ediyor falan böyle bir tip. Çocuklar da bezmişler artık hmm. Muzaffer Bey'den. Ee, hatta yine böyle dışarıda oynarlarken... Bir yan, işte kızlar grubu var, oğlanlar grubu var ve iki grup Hı -hı. birbirine giriyor. Bir kavga, gürültü, bağırış, çağırış. Ve şor diye kafalarından aşağı su dökülüyor. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Tabii ki Muzaffer Bey. <gülüyor> Dayanamayıp adik kavga eden kedileri kovalarmışçasına çocukların evet, üstünden boca ediyor ve... Yaz ayları olmasına rağmen... Yani Kavga hiç de, eden, ked eden kedilerin suyla kovalandığını da senden duydum bu arada <gülüyor> Ben biliyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yaz olmasına rağmen e, kafanın aşağı bir yanda böyle hiç beklemediğim bir yanda su e, boca edilirse bir şey hiç hoşlanmazsın. İşte, e, çocuk grubunda da işte her yaştan çocuklar var. En küçük de işte ağlamaya başlıyorlar işte. Bir tanesi hmm. birinin abisi alıp götürüyor, birinin ablası alıp götürüyor falan. Dağılıyor çil yavrusu gibi bunlar. Muzaffer Bey de oh diyor. Ee, i̇şte tam da NASA ve bir uzay keşfiyle ilgili bir haber dinliyor. İşte haberi kaçırıyor işte gazeteme döneyim. Hmm. Kafası sakin oturup kendi işine bakıyor. Ama çocuklar tabii pes etmiyorlar. Yani ben çocuk olsaydım şu anda savaş açılmıştı. İşte aynen onlar da bunu yapıyorlar. Kendi aralarını toplanıp bir operasyon planı yapmaya ah, başlıyorlar. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Muzaffer Bey'e nasıl bir operasyon düzenleyelim en diye. En sevdiğim mahalle çocukluğu. Bu arada şimdi bir oğlanlar grubu var. Aha. Barış ve arkadaşları. Bunlar oğlan grubu işte yani tipik. Bir de kızlar grubu var. O da Aslı'nın liderliğinde işte Aslı duygu ve gizemden oluşan hmm. üç kız. Bunlar o... çatışan iki grup. Mu? Evet yani kızlar oğlanlardan hmm. nefret ediyor. Oğlanlar kızlardan hiç haz etmiyor. <gülüyor> çete savaştır sürekli böyle birbirlerine <gülüyor> denk gelmemeye çalışıyorlar. Bir de bunların küçükleri var. Ee, i̇şte Aslı'nın kız kardeşi, Barış'ın kardeşi ve bir küçük çocuk daha. Onlar da küçükler grubu olarak arada kalıyorlar. <gülüyor> Neyse oğlanlar kafa kafaya verip ne yapabiliriz işte bir şey yapmalıyız ama ne diye konuşurlarken o sırada kızlar da aslında bir plan peşindelermiş. Bir biçimde küçükler yüzünden kızlar oğlanların planını duyuyor. İşte dahil oluyorlar çok hoşlanmasalar da. Hmm. Yani düşmanımın düşmanı, düşmanı do, şey hayır, olur oluyor, mu? Olmuyor. düşmanımın düşmanı dostumdur Dur, burada düşmanımın <gülüyor> düşmanı da düşmanımdır <gülüyor> olduğu Güzel. için kızlar oğlanlarla bir araya gelip ittifak oluşturuyorlar Muzaffer Bey'e karşı ve her şey hazırlanıyor işte telsizlerle işte telefonlar mesajlarla Çocukkenki en büyük fantazilerimizden biri değil miydi evet, kartal dört ben ayı dört falan <gülüyor> <gülüyor> gibi isimlerle tabi o isimleri de şaşırıyorlar hep yanlış birbirleriyle o arada sürekli itişiyorlar neyse herkes yerini alıyor işte dışarıya tam operasyonun ne olduğunu da bilmiyorsun işte su hortumu var hoparlörler var <gülüyor> <gülüyor> çocuklar işte her şey hazır bir ses çıkarıp Muzaffer Bey'i dışarı çıkararak hı hı. işte bir tuzak bu. Ve onu aynı şekilde ıslatıp dersini verecekler. Plan bof. Tam her şey hazırlanıyor. Operasyon emri veriliyor. Ve e, gürültülü bir müzik sesi dışarıda patlayınca Muzaffer Bey tabii Tühler, fırlıyor. Diken diken. Ne oluyor işte yine onlar yapıyor bunu derken. Ses kesiliyor bir uğultu başlıyor. Hı hı. Çocuklar da şaşırıyorlar. Muzaffer ha, Bey de anlamıyor. Bir şey. Evet, bir anda böyle ortalık kararıyor. Tam o anda yani o çocukların hı. operasyonu hı hı. başladığı anda. Ve dünyayı uzaylılar istila ediyor o <gülüyor> anda. <gülüyor> <gülüyor> Muzaffer Bey hakikaten. Ne <gülüyor> ne <MMA> gürültü. <gülüyor> İyiymiş. O Operasyon tabii... E, güme gidiyor. Güme gidiyor. E, bundan sonra işte asıl olaylar başlıyor. Ha buraya kadar da aslında tabii ya. Şimdi evet. uzaylılar geldi. <gülüyor> yani genelde şimdi bu tip hikayelerde... E, ...Amerika'nın bir kasabasına geçer... E, e, Amerikalılar dünyayı kurtarır. Ha tabii genelde öyledir. Kimi. Amerikalıları olmasa zaten öldürüz de. Ama burada işler bir anda böyle çok tanıdık bir duruma <gülüyor> dönüşmüş durumda. Bir Türk mahallesinde çocuklar tabii. ve Muzaffer Bey işin içinde. Daha önce hatırlarsan dünyayı bizim Denizli Demi'ne köylüler kurtarmıştı. Uzaylılara dost musunuz diye taş atmışlardı hatırlarsan. <gülüyor> evet. Burada da e, çocuklar bir kere daha e, başka bir ittifak <gülüyor> çok daha önemli bir e, amaç için kuruluyor, Dünya'yı uzaylılardan kurtarmak için. Hayır Muzaffer Bey ne yapıyor peki o sırada? <gülüyor> e, uzaylıların amacı dünyadaki tuz kaynaklı tuz hani. Tuzda merdiven tuzda merdiven vardı ya. Evet ya. E, okyanuslardaki işte tuzlu suyu almak <gülüyor> üzere. iş i̇şte daha önce başka gezegenlerin de tuzunu. E, of çok güzel göndermişler. <gülüyor> evet dünyaya sıra gelmiş burada çok tuz var diye ve e, yetişkinleri. Bir tür hipnozla yani yetişkinlerin beyinlerine girip etki altına alıyorlar. Ve yetişkinler robot gibi o kurulan tesislerde tuz tuzlu işçisi oluyor. <gülüyor> çok güzel bir şey. Ama ya. çocuklara bir şey yapamıyorlar ama çocuk, yetişkinler de uzaylılar ne derse yaptığı için Zaten evde hapisler ha. kilitleniyorlar. Neyse bizim bu çete çok cabbar bir çete. Hı hı. Bir biçimde... Tekrar bir araya gelip başka çocukları da örgütleyerek işte yeni bir operasyon Güzelmiş. oluşturuyorlar. Ama işte mesela alüminyum folyonun önemini kavruyoruz <gülüyor> <gülüyor> bu hikayede. Alüminyum folyoyla uzaylı nasıl etkisiz hale getirilir? <gülüyor> da <ta> bak şimdi. <gülüyor> gibi. Sonra Muzaffer Bey işte eski bir mühendismiş zaten bir biçimde onun üzerindeki... Hipnozu kaldırmayı başarıyorlar. No, ha, bir no de onunla olduğunu, da ittifak kurmaları tabii, gerekiyor. O anlatıyorlar o da işte bir anda amanın ne yapacağız <gülüyor> bir telaşa kapılıyor. Arada yine gidiyor geliyor kafası. Neyse sonuçta çocukların böyle bir iki ayrı <gülüyor> operasyonla Müzaffer Bey'i sonra uzaylılığını nasıl ettiğini anlatan çok eğlenceli bir roman bu. Yani hakikaten bir şey, uzay maceraları içerisinde herhalde en eğlencelilerinden birisi şu ana evet, kadar dinlediğim. Evet yani okuduğum en yerel uzay macerasıydı. <gülüyor> bir de bölüm başlıkları mesela 3 bölü 4 artı 2 bölü 5 eşittir 5. <gülüyor> 158 eşittir 4 gibi işte 9 çarpı 35 eşittir 3 gibi bölüm başlıklarından oluşuyor. Amaç... Bunun da nedeni, bir nedeni bir süre var ya. Yani. Anlıyorsun. Ben de yani bir anlam veremiyordum niye böyle diye. Sonradan onun niye öyle oldu ortaya çıktı. Kitapta Ezgi Keleş'in siyah beyaz çizimleri yer alıyor. Ya Ezgi'nin çizimlerini görmek ayrıca keyifli. Evet. Resimlediği ilk kitap bir dünyalı dergide. Ezgi Keleş'in çizimleriyle çok sık karşılaşıyoruz ama böyle bir kitabı okurken onun resimlerini görmekte hoşuma gitti. Çünkü çok esprili bir çizgisi vardır ve bu kitaba da çok yakışmış. Funda Özlem Şera'nın yazdığı Gürültücülerden söz ettik bu bölümde. Ezgi Keleş'in resimleriyle altın kitaplardan birkaç ay önce çıkmış bir kitap bu. İstersem e, ilgilenenler varsa bu evet, kitabı, kitabı armağan edebiliriz. Armağan e, Pazartesi günü bant yayınladığımız zaman birdolapkitap.com'da yine o sayfaya yorum bırakanlardan birine e, Gürültücüler adlı kitabı armağan edeceğiz. E, şimdi bir e, şarkı arası verelim. Tamam. E, şarkımız herhalde Men in Black'den gelecek. Man in e, gelsin uzaylı bir şarkı dinleyelim. Uh, here come the MIB. Black, remember that, just in case we ever face-to-face -face and make contact The title held by me, MIB Means what you think you saw, you did not see So don't play Be what was dead is now gone Black suit with the black Ray-Bans on Walk shadow, move in silence Guard against extraterrestrial violence But Joe, we ain't on no government list We straight, don't exist, no names and no fingerprints Saw something strange, watch your back Cause you never quite know where the MIB's is at Uh, eh, 국민 A night on the horizon, bright light into sight. Tight camera zoom on impending doom. But then like boom, black suits fill the room up with the quickness Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no where my bees can hide. Do what we say, that's the way we kick it. Yeah you know I mean, a noisy cricket get wicked on you with your first, last, and only line of defense against the worst Come of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us with a fearless. Send my feet squeezing a ball black that's them for men in black uh and Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make it work. Now freeze.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 94.9 Açık Radyo'da çocuk kitapları programı Bir Dolap Kitap'ta uzay temamız devam temamız ediyor. Devam ediyor. <gülüyor> evet, aslında bu tamamen rastlantıydı öyle bir şey planlamamıştık ama iyi denk geldi. Evet. Hazır uzaylılar ziyaret etmişken dünyamızı dünyadan uzay nasıl görünüyor neye benziyor buna bakmakta da yarar var. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan çok güzel bir kitap var elimde. Harika Bilim serisinden bir kitap bu. Keşfedin Evren. Bu Keşfedin serisi zaten çok güzel bir dizi oldu. Evet. Yani sanattan işte mimariye kadar, işte uzaya kadar birçok konuyu ele alan bir dizi ve her seferinde çok iyi kitaplarla karşılaştık bu diziden. Ee, o yüzden de e, gerçekten hani bu e, kitapları Türkiye'ye kazandıran herkese teşekkür ederim. Ee, Keşfedin evren e, önce gezegenimizle başlıyor. İşte gezegenimizi e, bak e, dünya çok sulu bir gezegendir diyor mesajımda <gülüyor> bir cilin var çok bildim onu. Ee, i̇şte gezegenimizin yapısını anlatıyor ee, işte uydusundan e, bahsediyor işte uyduları da görüyoruz yani insan yapımı uyduları görüyoruz bu arada. Böyle başlıyor kitabın açılışı bu. Ardından güneş sistemine geçiyoruz. İşte güneş sistemindeki gezegenler, işte gökbilime dair terminoloji, işte cüce gezegen ne mesela? işte ondan bahsediyor. Ondan sonra bütün bu yapılardan bahsediyor. Asteroid kuşağı mesela önemli başlıklardan birisi. Bütün bunlardan söz ediyor. İşte güneş sistemindeki gezegenlerin e, ...büyüklüklerini e, oranlı bir biçimde e, hı hı. gösteriyor. Geze, diğer gezegenleri tanıtıyor kısaca. E, ardından güneşin e, yapısına bakıyoruz. Koca bir sayfaya açılmış. Bu arada e, kitaptaki sayfalar e, ayrıca açılıyor. Yani e, kulaklı sayfalar bunlar. E, sayfayı çevirip hızlıca geçmek yerine bir yoklamanız lazım yani bu sayfa daha fazla açılıyor mu diye burada kocaman bir e, güneş sistemi e, ile karşılaşıyoruz mesela sayfayı açınca e, işte sonraki sayfalarda güneşi anlatıyor mesela güneş hortumları, güneş tacı işte korona e, güneş rüzgarını işte güneş fışkırmalarını bütün bu hani güneşin e, yapısını e, anlatıyor ardından yıldızlarla ilgili. En sevdiğim bölüm. Ha, yıldızlarla ilgili bölüme geçiyor. Bu sulu boya olduğu için çok seviyorsun galiba değil mi? Evet. Buradaki bütün görseller sulu boya. Ya yani uz uzayın <gülüyor> ve uzaydaki işte bu bulut suların yıldızların sulu boyayla çizilip aslında bu kadar uygun olarak betimlenmiş olması çok hoşuma gitti. Yani sulu yani, boyayla evet, bunu güzel, yapmak. çok güzel. Çok güzel görseller. Tabi onlardan e, bahsetmek lazımdı. İyi oldu bunu söylediğin. E, kitabı e, Emli Bon yazmış. Resimleyen de Fabioni Fiolin e, bu kitabı e, resimleyen. Türkçe'ye kimin çevirdiğine de e, ayrıca bakmam gerekecek. E, şimdi ben şeye devam edeyim önce kitaba devam edeyim. Bulutsularda e, bulut kalmıştık. kalmıştık. Evet işte süper yıldızlardan bahsediyoruz yıldızlara yıldızların yapısının anlatıldığı sayfalar bunlar işte bulutsular var mavi süper devler var sarı cüceler var bütün bunların kısa kısa tanımlayacak çok kolay bir dil üstelik de yani çok kolayca anla, anlatan bir dil o yüzden de ayrıca çok hoşuma gitti işte kocaman sayfalar yine açılmaya devam ediyor gök adalarını görüyoruz işte gök adaların türlerini inceliyoruz ee, ve onun ardından yani bu e, gök adalarla ilgili e, bölümün ardından galaksiler da... yani değil mi? Evet yani onları inceliyoruz. Ondan sonra e, uzayı keşfetmek diye bir bölüm başlıyor. Uzayı keşfetmek adlı bölümde de e, insan yapısı e, işte e, roketler, sondalar, uydular, işte uzay istasyonları vesaire bütün bu e, Alet edevata bakıyoruz diyeyim hı hı. E, işte bunlar nasıl çalışıyor işte e, nasıl gitmiş nasıl gelmiş ilk hangisi aynı zamanda bir tarihçesi de veriliyor hı hı. İşte ilk uzay aracı 1957'de fırlatılan Rus e, uydusu Sputnik 1'di. Sputnik çok sevdiğim bir sözcüktür Bu evet. arada Evet e, Ondan sonra işte bu uzay tarihinden de e, bahsediyor burada gönderilen sondalardan e, bahsediyor İşte etrafta mesela Mars'a indirilen e, araçlardan Bahsediyor. Opportunity. Ya evet ki bunlar çok önemli araçlar. Biz i̇şte çok sık artık televizyonda, internette çok sık duyduğumuz isimler işte Hubble uz uzay teleskopu, yeni bir galaksi evet. keşfi falan diye hani kulağımıza çalınıyor ve burada. Burada evet onların o, her birinin ne olduğuna bakıyoruz. Evet. Nasıl çalıştıklarına dair fikir ediniyoruz. Ee, i̇şte ne bileyim lazerle kayaları parçalayıp bir sis bulutu oluşturup o sis bulutunu inceleyerek kayaların yapısını ortaya çıkarmak. Şimdi bu, an, bu kurduğum zor cümle burada o kadar kolay evet. ifade ediliyor ki yani. E, hani çok güzel e, o yüzden. Ve en son bölümde e, gece gökyüzü. Yani bir gök haritası, e, yıldız gözlemi e, Şu benim bölümü. en yaralı olduğum konu. Ya evet bir türlü bizim doğru düzgün öğrenemediğimiz, beceremediğimiz bir şey ama bir teleskop alacağız gibi görünüyor. E, şimdi hazır e, konu gece gökyüzüne bakmaya gelmişken, geceden açılmışken konu e, bu kitabın Türkiye gibi ülkelerde neden önemli olduğunu yani zaten önemli bir kitap her dünyanın her yerinde önemli bir kitap bence ama neden özellikle Türkiye gibi ülkelerde önemli olduğuna bir göz atalım. Hazır gece'den açılmışken konu tarih e, 2010 e, kaç tarih 2011 e, imiş galiba e, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Abdülaziz Bayındır gece ve gündüzün güneşe bağlı olmayan yaratıklar olduğunu. <gülüyor> Çok ee, çok özür diliyorum, gülmeden edemedim. Yok o dönem çok güldük çünkü e, Sayın Abdülaziz Bayındır'ın e, Pixar'ın Gece ve Gündüz adlı kısa çizgi filmini izledikten sonra kafası karıştığını düşündük hepimiz o dönem. Dolayısıyla çok gülmüştük hepimiz zaten buna. E, sonra bir, e, daha yakın zamanda bir habere geçeyim. Neden bu kitap çok önemli? E, çok yani bir ay olmamıştı, bir, bir iki hafta içinde, son bir iki hafta içinde olan bir şey. Suudi Arabistanlı İmam Şeyh Bender el Hayberi, dünya dönmüyor dedi. Evet. Ve bunun... <gülüyor> e, şu e, şöyle yani nasıl düşüncesinin altyapısını oluşturan bilimsel verileri şöyle açıklamış e, bu Suudi Arabistanlı imam e, kişi. Eğer dünya dönüyorsa bir uçak havada durduğunda Çin'in uçağa doğru gelmesi gerekmez mi? Bilimsel şeyi kuramını da ortaya Tabii, koyuyor. Tabii kuram bu. Yani sen şimdi uçaktasın, havalasın. Çin niye orada duruyor? <gülüyor> niye duruyor Çin? Yani bunu soruyor adam. Sormak da çok. Çünkü Çin binlerce yıldır orada duruyor. İnanılır gibi değil. Mesela Amerika önemli değil. Avustralya niye Çin duruyor arkadaşım? Yani bunu soruyor adam. Son derece dolayısıyla altyapısı dolu. <gülüyor> ee, e, e, e, bir şey. Bu arada hani küçük bir haber olarak da onu vereyim. Kasım 2014'te uzayacı Rosetta e, 67P e, Churmyov Gerasimenko kuyruklu yıldızına iniş yaptı. Yani insanlar bir kuyruklu yıldıza bir uzay aracı indirip o uzay aracını şey e, kuyruklu yıldızı tanımaya çalıştı. Bu arada e, uzay aracının gönderdiği Rosetta'nın e, daha doğrusu içindeki diğer uzay aracının unuttum adını gönderdiği e, muhteşem bir ses, ses kaydı vardı. Evet. Şarkı söyleyen bir kuyruklu yıldız var yani. Kuyruklu yıldızın şarkısını dinledik hep beraber. Ha ama dünya sabit mi? Sabit arkadaşım. Çin gelmiyor. <gülüyor> Peki doğudan batıya uçarken ya da batıdan doğuya... E öyle olsa Çin'in hep senden uzaklaşması... Nasıl yetişeceksin? Kuzeyden Bak düşün şimdi... Uçak? Sen şimdi Çin'e doğru gidiyorsun uçaktasın. Bu uçağın burnu Çin'e doğru. Çin'in gelmesi lazım. Sen niye gidiyorsun? Bir yakıttan tasarruf. <gülüyor> yani... E, e şimdi düşün... Uçağın burnu bu sefer Çin'e doğru değil. E nasıl varacaksın Çin'e? Nasıl varacaksın sorarım sana. <gülüyor> yani... Havacılık diye bir şey var. Neyse. Neyse çocuklarınıza keşfedin evren kitabını okuyunuz, <gülüyor> okutunuz. Yani <gülüyor> bu yüzden işte keşfedin evren ve benzeri kitaplar e, ya da ne bileyim sosyal medya kullanıyorsanız işte e, Evrim Ağacı, Açık Bilim gibi e, çok önemli Facebook hesapları, web siteleri. E, bunlar birazcık ee, bizi bu hava pan zehir bunlar evet, onu söylemeye bir çalışıyorum dolap <gülüyor> bir dolap kitap tavsiye ediyor bir dolap kitap tavsiye ee, ediyor dolayısıyla e, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan harika bilim serisinden keşfedin evren adlı kitabı ee, öncelikle az önce andığım kişilere e, sonra tüm dünyaya öneriyorum <gülüyor> ee, hem de bu Suudi Arabistanlı e, imam bunu Galileo'nun doğum gününde yapmış bu açıklamayı. O da manidar. Neyse. E, programımız bu hafta bitti. Bu kadar. <gülüyor> haftaya. <gülüyor> Eğer değer dünya dönerse haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. Bir dolap kitap. Şişim çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlar Banmaz Soy ve, ve Yıldıray Karake. Kitap dostu Sezin Okulu sundu.